Muhterem Ahmet Mahmut Züllü Hoca Efendi ile Tefsir dersleri. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم Walillahi al-mashriq wal-maghrib fa ayna ma tuwallu fatamma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim. Sadaqa Allahu wa nabu. Fa baligh rasulahu an-nabiy al-karim anahu ala ma qala Allahumma rabbil alamin al al al ve <Sessizlik> defaatun kum su'a ila khoula ve la kuvvete illa billahi el aliyil azim teala ve tecced hazretin Kur'an-ı azim şanda bize lazım olan bütün vaazları yapıyor. Kur'an-ı azim şanın vaazlarını dinleyen adama başka vaaz lazım değil. Kur'an-ı azim şanın öğütlerini tembihlerini, ayımlerini, malumatını bilmeyen adama da ne bilse yaramaz arkadaşlar. Ne bilse yaramaz. Bütün dünya ilimlerini yutsa yaramaz. Zarar olur. Ama Kur'an-ı Kerim'le beraber olsa o vakit Kur'an terazidir, hakkı batılı seçer, öbür ilimlerin de doğrusunu, yanlışını anlayabilir. Kur'an'ı bilmeyen mutlaka çökezlenir. Mümkün değildir. Allah'ın rızasını kazanma yolunda, cennetini cemalini efendim, kazanma uğrunda, hakkı hakikati araştırmak hususunda Hazreti Kur'an'ın bütün ayetlerini bilmemiş yol almak mümkün değildir. Şimdi geçen sohbette hatırlayacak mısınız? Mescidi Aksa'dan ve Mescid-i Haram'dan e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve evvelce geçen ümmetlerin men edildiğini, camilerin harap edilmesi, efendimiz olunması hakkında konuşulmuş. Allah'ımız bu ayeti celilesiyle şimdi bugünkü dersimiz o ayeti celilesiyle, o geçmiş olan ayeti celileye bir münasebet, bir işaret, bir ilgi, bir bağlantı kuruyor. Bir. Üç daha Değişik sebep ortaya koyuyor müfessirler ayetin iniş sebebi olarak. Tabii bunların hepsini kısa da olsa söyleriz. Bir ayeti celil-i e çok yönlü düşünülmeli, geniş düşünülmeli. Bu Rabbimizin ayetidir. O bir taştan kaç kuş vurur? Bir ayet onu bize buldurmaya yeter. 6666 ayet olmasa bir ayet olsa onu bildirmeye yeter. Çünkü ayet demek Allah'ın varlığının, birliğinin, kuvvetinin, kudretinin delili demek. Bir tanesi bile nedir? Ayettir, yeter. Ama Rabbimiz 6666 tane indirdi. Ne bolluk ya, elhamdülillah. Ne zenginiz. Bu kadar ayet var elimizde. Bunların manalarını da anlayabiliyoruz elhamdülillah. Anlatanlar buluyoruz elhamdülillah. Müfessir-i açtı yolumuzu elhamdülillah. Ne kadar hamd edelim. Estağfirullah. Velillahil mesriku vel meğrib. Velillah Allah içindir. Yani Allah maksustur. Allahu Ceala Hazretlerim hindir. Nereye? El meşriku? Doğu. Vel meğribu? Batı. Doğu da benim, batı da benim Allah'ım. Peki arasındakiler kimin? Doğu batıyı enine alınca arayıp al. Peki gökler kimin? Yerler onu, bir de boyuna böyle aldı mı? Sadece dünya mıdır arkadaşlar? 18 bin alem, dünya bunlardan bir tanesi. Rabbul alemi, Rabbul meşrikay, Rabbul mehribey. Rabul Mescri ve Migrim, Ayna ile Avat fettahid vakil. Rabbı Şemavat ve Erb, Maa beyin yahuma köklerin yelleği Rabbi sahibi yaratıcısı yöneticisi ne büyük ne büyük Allah Allah. Feyin ama feynere de tuellu yüzünüzü. Benim emrettiğim tarafa çevirirseniz, ben nereye kıble yaptım? Kabe. Siz sizi Kâbe'ye döndünüz. Yüzünüzü Kâbe'ye döndürdünüz. Ama sizi Kâbe'nin tam yanına sokmadılar. Mescid-i Haram'a mani oldular o zaman müşrikler meselesi engel oldular. Veya Mescid-i Aksa'yı işgal ettiler. Sizi orada zikre, ibadetinize engel oldular. Mevla buyuruyor, fark etmez. Doğu'da, Batı'da benim olduğu için, siz benim emrettiğim tarafa, nerede olursa olun, dönün, yönelin. Fesemme işte oradadır. Vechullah. Allah'ın sizi emrettiği yön, taraf oradadır, tamam. İstanbul'dan da dönsen Kabe'ye, tamam. Rusya'dan dönsen, tamam. İlle yanına gitmen şart değildir. Yahu ciddiğinde engel oldular, zarar etmez. Çünkü doğuda benim, batıda benim. Nerede olsanız olup yüzünüzü oraya döndürürseniz emrettiğim cihete isabet etmiş olursunuz. Bu ayetin birinci manasıdır. Bu mana gerici ayetle alakalıdır. Anlayabildiniz değil mi? Yani engel olmuşlardı ya kabe sokmadılardı hani Mesih'e sayı yırtmışlardı falan birkaç mesele 3 Dört tane dört sebep anlattık. Geçen ayette. Onlara dokunuyor bu mana. Burada bir mana daha var. O da velillahil meşriku <gülüyor> vel mağribu Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Fe eyne vâtu <gülüyor> Nerede olursanız olun, yüzlerinizi Kabe'ye doğru döndürürseniz teferle işte oradadır. Vechullah, <gülüyor> Allah'ın vecihi. Aslında vecih ne demek? Yüz. Vecih, yüz. Peki allah Teala'nın bizim gibi yüzü olur mu? Haşa becahı. Ne demektir? Zatı oradadır. Peki zatı oradadır deyince zatı bir mekanda mıdır? Haşa. Ne demektir o? Yani ilmiyle, kudretiyle, kuşatmasıyla, idrakiyle, ihatasıyla oradadır demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, يَوْدَ bir بِحَبْلٍ اِلَى الْاَرْضِ السُّحْلَى لَهَبَ تَعَلَى اللّٰهِ Teala Siz bir ip sarkıtsanız, yedi kat yerin dibine varsanız, yedi kat yerin dibi, her ikisinin arası beş yüz senelik mesafedir. en dibine kadar bir ip sarkıtsanız, elbette o ip Allah'a varır. Ne demek o? Yani yedi kat göklerin üstü, yedi kat yerlerin altı, müşavidir, eşittir, Allah Teala ne yer dikkat yerlerin altında ne göklerin üstündedir ama nereye varsanız onun ilminden, bilgisinden, gücünden, kudretinden dışarı çıkamazsınız. Şimdi Allah Teala varken zaman var mıydı? Güneş var mıydı? Ay var mıydı? Yıldız var mıydı? Gece gündüz var mıydı ezelde? He? Onlara kim var etti? Allah. Peki onlar yokken Allah Teala'nın zamanla alakası var mı? Yok. Şimdi diyor. Peki Allah-u Teala varken arş var mıydı, kürsü var mıydı, gökler yerler, hiçbir şey yoktu. Demek ki o varken bir yoktu. Onlar sonradan olduğuna göre Allah bir mekanda olsa evvelce neredeydi? Evvelce nasıl mekansızdı, şimdi de mekansız. Birisi geldi, Hz. Ali sordu. Ey Allah, Allah nerededir dedi. Hz. Ali Efendimiz buyurdu ki, ey ne sualun anil mekan. Can Allahu el mekan, elan Ey ne demek nerededir demek? Nerededir demek yer sormak. Allah varken yerlerin, göklerin hiçbir mekan olmadığı için o şimdi de evvelki hali üzeredir. 600-700 seneler evvel, 800-900 seneler evvel yaşamış, aklı ilmini geçmiş son derece böyle zeki alimlerden bazı saputanlar oldu. Dediler Allah arşın üzerine oturdu yerleşti. İşte Habibi'ne de yanında yer ayırdı, bilmem ne. Hutbeden inerken işte Allah böyle iniyor falan. Halbuki ayetlerde ve hadislerde bu manalar varsa da bunların hiçbiri bizim anladığımız gibi yerleşmek, oturmak, inmek, çıkmak değil. Ancak müteşabihattandır, şekil verilmeden böylece inanılmalıdır. Şekil ve keyfiyet araştırılmamalıdır. Çünkü şekilden münezzeh Rabbimiz, neyse bir şey, onun sıfatlarından birisi nedir? muhalefetül l, -l Sonradan yaratılanların hiçbir şeyine benzemez. E bunlar bizim işlerimiz, yaratıkların, yaratanın bunlarla ne alakası olur? İmam-ül var, çok büyük bir zattır. Bir zengin adamın evine gittim şahid. ziyafet hazırlamış ama çok zengin adam. Ziyafet sofrasına da bütün ekâbir, yani alim, salih ve devlet hükümet ricalinden o zaman dolmuşlar. İmamül Harameyn geliyor. Mekke Medine'nin en büyük imamı o zaman. İmamül Harameyn. İmam-ı Gazali Hazretlerinin hocası olur. Geldi, sofraya oturuldu. Meclis böyle kuruldu. Bir tanesi dedi ki Efendi Hazretleri dedi. Er-Rahman-u Halil Arşistiva. arşın üzerine istiva etti buyuruyor. E siz de diyorsunuz mekandan münezzedir. O ayet sanki bir mekan anlatmış oluyor. Evet, arş, taht demektir. Ama Allah'ımız onu bir makam olarak yapmış. Kendisi oraya oturmak için değil. Birisi geldi İmam-ı Malik Hazretlerine bu ayeti sordu. İmam-ı Malik şöyle buyurdu. İstiva malum, keyfiyet meghul. Buna inanmak vacip, Aldığı yerden bir çubuk. Böyle sorular sormak bidattır. İstiva malum ne demek? istivanın lukat manası yerleşmek demek ama keyfiyet mekül şekli belli değil Allah şekilden münezze burada o mana düşünülemez buna inanmak vacip Şimdi ayettir böyle buyuruluyor ama bunun manası tabi arşı kuşatması arşa galip olması arşın sahibi olması demek yoksa oturması demek değil böyle sorular sormak da değil. ehli sünnetin dışına çıkmaktır Bir sinirlendi. Şimdi İmam-ül e adam soruyor diyor ki, Allah'ın mekandan münezzeh olduğuna delil nedir? Deyince İmam-ül Harameyn buyurdu ki, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında, La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin demesidir. Herkes şaştı ama manayı anlayamadılar. Buradan nasıl delil çıkar? Ziyafet sahibi dedi ki, Efendi Hazretleri bunun beyanını istiyoruz, açıklamanızı istiyoruz yani. bu. Anlayamadık. Farklı bir şurada bir fakir adam var. Bin dirhem borçlu bu adam değil. Sen söz ver bunun borcunu ödeme, ben anlatayım. Peki Efendi Hazretleri. O zaman anlatmaya başladı. Buyurdu ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta delikat gökleri geçti. Arşi kürsüyü geçti biliyorsunuz bütün alemleri geçti. Rabbül alemin huzuruna vardığında Efendimiz mekanda, Mevla mekandan uzak. Nereden anlayacaksın şimdi bak anlayacaksın onu, Mevla'nın mekandan uzak olduğunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'ya nasıl hitap etti? Çok, 70 bin kelam edildi oradan. Miraç gecesi Mevla ile Efendimiz arasında 70 bin kelam edildi. En de kema etneydi hala nefsik ya, ya Rabbi dedi, ben seni ne kadar övsem, methetsem, ansam, saymakla bitiremem seni övmeyi. Sen kendini nasıl övüyorsan öylesin dedi. Yani ben başa dönem diyor, aklım da yetmez, gücüm de yetmez diyor. Sen kendini nasıl övüyorsan sen öylesin. İki kelimeyle bütün işi bitirdin. O Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla ona öğretiyor onu. Sen kendini öldüğün gibi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi mevla'ya nasıl seslendi? Ente. Ente ne demek? Sen demek. Sen kime denir? Huzurunda bulunduğun adama denir. Uzaktakine sen diye çağırılır. Çağırsan da ne o duyar. Milletler sana güler. Delirmiş kendi kendine konuşuyor der. Öyle ya. Şimdi burada bomboş duruyorsun. Birisi seni seyrediyor. Kimse şey yok? Sen sen sen falan anlatıyorsun bir şeyler. Ne derler? Ente diyebilmek için ne olmak lazım? Birinin huzurunda olmak lazım. Sen diyebilmek için. Ha, demek ki Miraç'ta Efendimiz Mevla'nın huzurundaydı değil mi? Ha tamam. Manevi huzur. Mevla mekandan münezzef. Bak nereden anlayacaksın? Yunus Aleyhisselam balığın karnına düştü. Ümmetine vaaz etti, etti, etti. Ümmeti inanmadı. Mevla da ki senin ümmetin batmaya mahkum oldu. Yakında belalarını vereceğim. Yunus Aleyhisselam da düşündü ki Allah bunların belasını verecek ben de arada kaynamayayım dedi ya ben bari kaçayım e Allah-u Teala seni arada kaynatmaz e sen ondan müsaade alsana onu da düşünemedi mübarek hiç düşünemedi bu iş başına. başıma İzinsiz, habersiz hoş Mevla'nın haberi var da e izni var mı yok mu onu öğrenmedi çıktı gitti nasıl olsa dedi birkaç gün içinde bunlar batar Deniz aşırı kaçacak ha, o kadar uzağa. Sahile kadar geldi, denizi buldu. Sahile geldi, orada bir gemi içine müşteriler dolmuş falan. İşte birkaç kişi daha gelen biniyor dolunca, hadi kalktı. O zaman Mevlamız'ın şöyle bir adeti vardı Bir köle ağasından kaçsa, köle ağasından izinsiz kaçsa, gemiye bize o gemi şimdi Kıyıdayken istop etmez. Tam ortaya gelir, ortada kalır. Adet öyle. Rabbimiz o zaman gösterirdi bunları. Şimdi hep göstermiyor gayba iman. Bizim işimiz gayba iman. Görmeden inanmak. Ama en üstün iman da bizim imanımız. Tabii hiçbir şey görmeden inanıyoruz. Tabii bu kadar ayet yetmiyor mu bize? Hepsini duyuyoruz, görüyoruz da. O zaman böyle şeyler açık görüyoruz. Kemi denizin ortasında duruyor. Yelkeni var. Hüzgar var gitmez. Hürca izlenen ben. Bindi gemide, kurtulacağım diye tam geldiler denizin ortasına, gemi durdu. aldı Allah. Allah. Dediler ki kaçak köle olması lazım ama hiç de tipi böyle benzeyen yok köleye. Herkes bir müeceği şey etti, herkes diyor ki ben hürüm. Köle değilim ki kaçtığımı düşünelim yani. Köle değilim ki. Kimse köle değil. Allah. Yalancı var ama. Bunulamıyor. Dediler Kur'an çekelim. Fesaheme Kur'an çektiler. Fekâheminel müdhâgıyün Kur'an'da yenildi. Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Bunu yaptılar. Bembeyaz sakallı nur gibi zat. Ayıp olur dediler buna böyle bir şey mi? Yakıştırılmaz. Dediler tazeleyelim. İkinciye çektiler. Yine ona çıktı. Üçüncüye yine ona çıkınca onlara hala diyemiyorlar olana gitsen atlaman lazım. O dedi ki ben köleyim Rabbimin kölesiyim dedi izinsiz kaçtığım anlaşıldı dedi. Ben atlayayım dedi. Mevla da balıklara emretti ki Yunus kulum geliyor hazır olun. Şimdi iri balıklar var böyle kayyara kadar. Onlar ağırdan alıyor işi. Ne der? E bize nasip olur diye. Küçük balıklar var küçük deyince senin benim gibi birkaç tane yutar da Tayyara kadar değil yani Onlar şimdi Bize nasip olmaz ama Ya nasip yine biz Hiç yoksa görürüz onu yani Bir hevesle Sandalın geminin etrafını sardılar Yunus aleyhisselam atladığı gibi Davrandı bir küçük balık uyanık davrandı Yuttu O büyük balığın bir de bir kızdı O da küçük balığı yuttu Kaldı iki balığın içine Ondan sonra üstü de deniz, bir de gece bastı mı? var. Kaç tane karanlık? Dört. Küçük balığın, büyük balığın, denizin, gecenin, zifiri. Hiç ışık gelmiyor bir yerden. Ha, Yunus Aleyhisselam bir şey biliyor mu? Hocam peygamber. وَيَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضُبًا فَضَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَّا أَنْ تَسْبْهَانَكِ إِنَّ Fistejbına alı ve neddina min ve Yunus Ali adını nerede? vennun takmış. Vennun yani balığın arkadaşı demek. Balığın arkadaşı. Kızdı millete kaçtı gitti ama. Hiç hesap etmedi ki ben onu yakalayıp balığın karnına atacağım. Hoş. Benim onu yakalayamayacağımı zannetmez haşa. O, ama bilemedi böyle olur. Sonra balığın karnına düştü. Karanlıklar içinde bana seslendi ben de duydum diyor. Ne dedi bana? Ya Rabbi senden başka ilah yok ancak sen varsın. Seni tenzih ederim. Sen bana haksızlık etmedin, ben kendi nefsime zulmettim, emirsiz kaçtın. Biz de hemen duasını kabul ettik, onu o sıkıntıdan kurtardık. Büyük balığa dedik, kus küçük balığı kustu. Küçük balığa dedik, kara et, yanaş. yanaş. Zaten yuttu ama hazmedemedi on. Mevla balığa dedi ki, ben bunu sana hazmetmen için vermedim. Misafirdir bu burada. Sen şimdi yiyorsun bir yemek... Miden hazmetmiyor, bizim Allah diyor ki midene hazmetme diyor, hazmetmiyor. Sen diyorsun ki uman taş geçildi be, neler içtik, neler yedik, çıkmıyor. Diyor. Allah Allah. Çünkü mide seni dinlemez, Rabbini dinler. Balo diyor ki balon Bak bakma balon kanına diyor ha, hazmetme bunu. Ya bu kudret sahibi ya, bu bakın. Kim anlatır balo adam? kus da onu kıyıya. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Şimdi burada daha çok kıssa var inşallah. Enbiya suresinde gelecek. Neler gelecek, neler gelecek. Allah ömür verir inşallah. Kur'an'ın yarısı. Allah Kerim inşallah. Hayırlı ömürler verirse neler duyarızdan Burada Yunus Aleyhisselam o karanlıkların içerisinde Allah'ımıza ne diye seslendi? Ente. Ya ilahe illa ente. Sen, peki sen kime denir? Huzurunda olduğuna denir. Efendimiz yükseklerin en yükseğinde ente diyor. Bunu soracağım denizin dibinde ente diyor. Demek Rabbimiz mekandan uzak, yoksa ya oradakini duymaz, ya oradakini duymaz. Ama nerede olursan ol ente dedim mi Rabbimiz duyar. O mekansız, sen mekan. Bir şeyin mekanda olması için ne lazım? İkisinin de aynı mertebede olması lazım. Mesela. Bu mikrofon benim dedi. Ben varım o da var. Aynı mertebedeyiz. Aynı mertebe deyince de, üç tane mertebe var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorum. Hıs ve mertebesi, nefsel emir mertebesi, harif mertebesi. Hıs ve mertebesi ne demek? Elle tutulan gözle görülen bu alem. Nefsel emir mertebesi ne demek? Elle tutulup gözle görülmeyen ruhlar alemi, rüya alemi, manevi alemi. Şimdi ben seni görüyorum, sen beni görüyorsun. Neden? İkimiz aynı mertebede olduğumuz için. Ben şimdi burada uyusam ben hangi mertebeye giriyorum? Ruhum benden ayrılıyor, ruhani aleme gidiyor. Orada rüya görüyor. Bak ben buradayım, uyuyorum şimdi. Sen karşımdasın, seni görmüyorum. Rüyada Mekke'yi görüyorum. Mesela rüyamda bir adam görüyorum mesela. E sen yanımdasın, görmüyorum, rüyamda. Neden? O manevi alemde, ruhlar aleminde görüştüğüm adamı tanıyabiliyorum. Bu alemden çıktığım için sen yanımdasın ama mertebeler değişti, bu mertebedekini fark edemiyorum. O mertebedekini fark ediyorum. Anlatabildik Peki, harit mertebesi ne demek? Bütün yaratılanların dışındaki Rabbul Aleminin mertebesi. Demek ki onda bir mekan yok. Bak ne dedi, yedi katlerin dibine inseniz ona varmışsınız. Çünkü bütün bu alemler yok, o var. Bu benim önümde olması için, ben bunun arkasında olmam için veya arkamda bir şey olması için ne lazım? Aynı mertebede olmamız lazım. O zaman ne diyorsun mesela? Şu önünde, şu arkasında, şu sağında, şu solunda, şu üstünde, şu altında. Aynı mertebede olunca altı yön çıkıyor meydana. Ama Rabbimizin varlığının yanında biz yokuz. Onun için Rabbimizin varlığının yanında kim var ki? Onun önünde olsun, arkasında olsun, sağında olsun, sol. O var, başka bir şey yok. Zaten biz emanet varlıklarız. Varlığımızı ondan emanet aldık. Onun varlığıyla bizim varlığımız alakadar değil. Hiç münasebeti yok. Varlığının başı yok, sonu yok. Kendinden bizim varlıkların başı var, sonu var. Emanet istediği zaman alır. Yani bizim ondan aynı mertebede değiliz ki önü hani arkasında bir şeyler olsun. Onun mertebesi hiç yok. O var. İnşallah iyi anlayın ha. güzel anlamak lazım. Çünkü bu mesele Allah'ımızdan bahsedilen e, zatına ait meselelerdir. Biz ehl-i sünnet ve cemaat alimlerin eserlerinden ve sohbetlerinden tam kaynağından işi aldığımız için kendi aklımızla, mantığımızla bunları bulamazdık. Onun için elhamdülillah bu yolda sebat ediyoruz. Yoksa biz de şaşırtırlardı biz, ne biliyorduk? Bu ayeti delilenin demek böyle bir manası da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَا تُرَبِّلُونِ عَلَى يُونُسَ بْلِمَتَّى فَيْنَوْرَى فِي بَطْلِهُودْ مَرَئَيْتُوا فِي اَعْلَى arsh. Tabi tevazu için söyledi bunu. Metta oğlu Sakın Yunus. benim Yunus'tan üstün olduğumu söylemeyin. Tabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi bunu tevazu için söylüyor. Zaten kendisi hiçbir peygambere karşı bir üstünlük iddia etmez. Bu ayet-i celilenin iniş sebebi hakkında bir manada şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi sordular ki Allahu Teala Hazretleri buyurdu. Ve kâle rabbukum Rabbiniz buyurdu ki udûni eseciblekum. Kullarım bana dua edin ben sizin duanızı kabul edeceğim. Bak Allah Rabbiniz buyurdu ki siz bana dua edin ben sizin duanızı Kabul edeceğim. i̇mam Hasan ve Mücahit naklediyorlar. Radıyallahu anhüvah. Bir kısımları geldiler. Ya Resulallah dediler. Nerede dua edelim? Öyle mi? O vakit bilmiyorlardı. Baştan geldiler dediler ki nasıl dua edelim? Sesli mi? Sessiz mi? Uzaktaysa Rabbimiz bağıralım duyurtalım. Yakındaysa sessiz söyleyelim. Yani bilmiyorlar meseleyi. وفي الوقت آيب يلدى السعودة لله فَإِذَا سَيَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَشْتَدِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي يَرْشُدُونَ Habibim kullarım sana gelip beni soruyorlar yakın mıyım uzak mıyım sen söyle ki çok yakınım. Sakın sesli bağırmasınlar duyarım. Şimdi geldi ne soruyorlar? Nerede dua yapalım? Hani bir özel bir yer varsa oraya gidelim orada dua yapalım. Duyulsun kabul olunsun. Rabbimiz ne buyurdu? Ve lillahil vel Doğular batılar hepsi benim. Nerede olursanız benim mülkümdesiniz Allah buyuruyor. Yabancının evine gitmediniz ki. Fe eyne Siz nerede bana yönelirseniz Fe femme vecihullah Ben oradayım. Ama mekandan uzak. İlmimle bilgimle duymamla görmemle buna da cevap gel. Peki dua yaparken ellerimizi güveniye kaldırıyoruz. Onun manası neydi? Sen bir padişaha gitsen, desen ki sultanım, hazinesini göstersen, desen ki şu hazinenizden bana bir ata, bahşiş, ihsan buyurmaz mısınız? bu Alemin buyuruyor ki, وَفِسَّمَاءِ رِزْقُمَّ مَا تُعَدُونَ Sizin rızkınız göklerdedir. Size vaat ettiğim cennetler, makamlar, dereceler, hepsi göklerdedir. Ben gökte yerde, hiçbir yerde değilim. Ama size söz verdiğim yerler hep yukarıdadır. Yani, <gülüyor> Her şeyin hazinesi anahtarlar Rabbimizin elindenir. Bütün bereket hazineleri göklerdedir. Onun için elini açan ne demiş oluyor? Ya Rabbi, şu hazinenden, hazinen göklerde ya, bu ha, hazinenden, bana lütfeyle demek istiyor. Yoksa sen göktesinde işaret etmiyor. Bütün peygamberler, veliler ellerini kaldırmışlar ve göğüs hizasında elleri açık şekilde dua etmişlerdir. Sünnet bu Ama el açık olmadan da insan namazda da dua eder. O dua her yerde, ayakta giderken de olur. Ama tabii hususi sünnet ve üzere yapılacak duada ellerin açılması var. Dua <gülüyor> kaldırılması vardır. Allah mekanda manasında değil, haşa. Hazineleri göklerde olduğu için. Burayı da güzel anlamak lazım. Peki. Bu ayetin bir manası daha var. Dolu ya, Dolu mübarek. Ee, Yahudiler kıble işini tenkit ettiler biliyorsunuz. Niçin sen Mescid-i Eksa'yı bıraktın da Kabe'ye döndün dediler. Geçen sohbetlerimizde mevzu etmiştik o hadiseyi. O zaman allah Teala buyurdu ki velillahil meşriku vel mağrib. Doğular, batılar benimdir. Küble benim dediğim yer olabilir. Kendi kafanızdan döndüğünüz yer kıble olamaz. Ben Habibime Kudüs'e dön dedim, oraya döndü. Şimdi Kabe'ye dön diyorum, oraya dönüyorum. O benim emrimle dönüyor. Küble ben şurası dediğim zaman da sonsuza kadar orası demek değil, ben istediğim tarafa döndürebilirim. Siz benim emrimle nereye dönerseniz benim rızam oradadır ve razı olduğum yön orasıdır. Ama mesele benim emrimle olmasıdır. Yoksa anandan, atandan kalma, ben böyle alıştım diye gidilmez. Burada bir başka mana daha var. İbn-i Ömer radıyallahu anhüma buyuruyorlar, bu ayeti i celil'e merkep üzerinde, binek üzerinde nafile namazları kılma hakkındadır. Mesela, farz namazlar biliyorsunuz, illa nasıl kılınmalı? Ayakta kılınmalı. Gemide kılsan, ayakta kalacaksın. Trende ayak takılacaksın, uçak takılacaksın, ayak takılacaksın. Farz namazları. Tabii ki havalarında uçağa binmeden namaz kurtarıyorsa, kılmalı. İndikten sonra kurtarıyorsa, indikten sonra kılmalı. Baktın ki akşam yatsı arası gibi dar bir vakittir, bir saatlik, iki saatlik yoldasın. Namaz geçecek, o zaman mutlaka ayakta bir kenarda kılmalı. Ama otobüste, arabada ayakta kılınamayacağından farz vakti geçmeden durdurursun, inersin kılarsın. Ya, otobüs durmuyor. O zaman dersin ki çişim var dersin durur. Niye arabayı püsletirim yoksa dersin ya? Öyle ya canım. Namaz vakti geçiyor desen durmuyor, çocuğun çişi geldi desen duruyor. Ancak nafile namazlar, şimnet namazlar arabada merkep üzerinde oturarak baş işaretiyle, ima ile kılınır. Ashab-ı kiram anh, devenin üstüne binerdiler. Deve yolunu çevirirdiler yönüne. Allah'a Gideceği yere kadar Kur'an'ı derdiler. Tabii kaç gün gidiliyor. Onlar öyleydi. Deve nasıl olsa aldı yolunu gidiyor. Belli bir istikamet. Merkep üzerinde nafile namazlar kılınır. Rabbimiz buyruk. E merkep Kübleye taş döndü. Arabanın arkası geldi, önü gel, Fark etmez diyor. Doğu da benim, batı da benim. Nereye dönerseniz benim rızam aradadır. O merkeb üstünde, rahile yani binek üzerinde istediğin tarafa, o ne tarafa dönüyorsa o tarafa doğru nafile namazların kılınmasına işarettir. Ama farz namaz, kılınmaz. Mutlaka farz namazda inilecek, ayakta kılınacak. Ama farzı ayakta kılarsın, sünnetleri nerede kılarsın? Oturarak kılabilirsin. E şimdi herif ediyorsun ki ben namaz kılacağım. E iniyorsun aşağı, dört rekat sünnet. iki farz, hadi seferdesin, 2 de son sünnet. E biraz bekleyenler ilim kırım edebilir. Ne yaparsın? Dört rekat sünneti arabada kılarsın daha durmadan. Durunca inersin, iki rekat farzını kılarsın, iki dakika hemen gelirsin. Abdestini de ona göre moladan hazırlarsın vakit girmemişse. İki rekat farz borcum var seferde. Abdestini hazır bulundur mola zamanından. Tamam iki rekat inersin hemen vakit geçiyorsa kılarsın gelirsin yani iki dakika tutar. Milletin de tabii bekletmeye hakkı yok ama farzda kimse bir şey diyemez yani. İki rekat var. Baş işaretiyle kılınacak, kafa oynayacak, vücut oynamayacak. Mesela ayaktasın yani ayakta kıyamda bu şekilde duruluyorsa ellerini bu... Çözüyorsun rükkanı şu kadar. Sen Allah'ın yolunda kaldırıyorsun. Rabbenaikum. Allah'a hakikaten secdeyi biraz daha açacağım. Yani kafa düz mesela ruku içerek secdede tam böyle kafayı eğiyorsun. Vücut duruyor. He? Şimdi milletin çoğu bunu bilmiyor. Hadi arabada bir kılalım diyorsun şimdi. Rükû böyle eğiliyor. Secdede yastığa yatıyor. Babarek bu kafayla kılınacak ona bakarsan arabanın ayağını bastığın yere mi kafayı indirelim yani secde diye bu neye yarar bu baş işaretiyle yapıldığına göre eğilmek kafanın eğilmesidir vücut oynamayacak arabalarda sünnet ve nafileleri böylece kılarsınız inşallah baş işaretiyle yani dar vakitlerinizde falan, rahat zamanda tabi ayakta kılarsın nafileyle çok manalar var İnne Allahe şüphesiz Allah Celle Celaluhu Vâsi'un Ne demek vâsi'un? Çok geniştir Allah. Ne bakımdan geniş? Her bakımdan geniş. allah Teala buyuruyor ki Benim ilmimin sonu yok. Benim gücümün sonu yok. Benim mülkümün sonu yok. Hiçbir sıfatımın zatımın başı ve sonu olmadığı gibi hiçbir sıfatımın da sınırı, ölçüsü, sayısı yok. Her bakımdan geniş. Zengin Allah Celle Celaluhu. Yus'at sahibi Allah. Ve tabi de dolayısıyla kullarına da genişlik yapıyor. Kullarına da müsaadeler veriyor. Musamahalar yapıyor. Eski ümmetler İlla namazlarını camide kılmaları gerekirdi. Bizim ümmete ne müsaade yapıldı? Nerede olursa namazın kabul ediliyor. Bütün dünya mescit kabul edildi. Elhamdülillah. Basi ne buyuruyor? İlminin, malumatının sonsuz olduğunu beyan hakkında kelleşanuhu ve celle celaluhu sallallahu ullevgal ma'ti rabbi lena fi denizler mürekkep olsan kaç deniz Allah hakkıyla da Estağfirullah Lâ inna mâ fi'l-arḍi min şeceratin hep mürekkep yapın ama yetmez diye takviye 7 deniz ekleyin yani dünyadaki bütün sulara yedi misli ekleme yapın. Yedi denizi mürekkep yapın. Kaç tane ağaç var yeryüzünde? Öyle biliyor için Hepsini Kalem yapın. Allah Allah! Yedi denizlen, o mürekkeple, o kalemden yazın, yazın, hepsi tükenir, benim ilimlerim, kelimelerim bitmez. Ne kadar genişlik ya! Malumat denizinin sahili yok. Kuvvet ve kudretinin sınırı yok. Zenginliği görmüyor musun be ya? Bir yağmur yağdırıyor. Ne zenginlik ya? Sular işlerine kalsak gıdım gıdım su verecek mi vermeyecek de O Rabbimiz nasıl yağdırıyor ya? Şu güneş, şu ay, şu yıldızlar, şu hava teneffüs ettiğimiz hava parayla olsa yanmışız bir dükkandan hava parası diye adamın canını alıyorlar be. Dükkanın hava parası. Ali Her şeyi çok iyi bilirim. Kullarımın maslahatlarını, menfaatlerini gözetirim. Dünya ve ahirette onların karına olan şeyleri onlara emrederim. Zararlığına olan şeylerden onları men ederim. Benim gibi Allah bırakılır mı? Celle Celaluhu. Ali, Şimdi, şu kadar cemaat Kadın erkek buradasınız. Hepinizin kalbinde ne var biliyor musun? Mekke'dekileri, Medine'dekileri, kutuplarda gini, gökteki melekleri, denizin dimrikl balıkları, yaş el u Göklerde yerlerde ne varsa hepsi benden istiyor diyor. Hiçbirinin istediğini de karıştırmıyorum birbirine diyor. Allah Allah. O kadar balık var. Milyarlar trilyonlar akıl hesap yapılmaz ki kaç tane balık var mı? hepsi bulmanın benden istiyordu. Bu kadar insan benden istiyor. Canlı cansız benden istiyor. Karıncaya kadar benden istiyor. Şimdi iki kişi benden bir şey istedi Diyor ki ya o tek tek konuşun da ben de anlayayım. Rabbul alemin. Alim! Onun için nerede ibadet etseniz, nerede kılsanız yeter ki benim emrime göre hareket edin. Hepsini biliyorum diyor. Ey büyük Allah'ım! Bu kadar malumat sahibi olan Allah'ım Celle Şahin Celle. Sen bize, nerede olursak olalım, senin huzurunda olduğumuzu bildir ya Rabbi. En üstün iman budur, bunun farkına vardır ya Rabbi. Yani. Bir insan bilse ki nerede olursam olayım, Rabbimin huzurundayım. Günah işleyebilir mi? Biz nasıl işliyoruz? Unutuyoruz o ara biz. Kafa gidiyor. Akıl gidiyor yani. O akıl, imana dayalı akıl başımızdan gidiyor. O akıl olsa biz de... Onun huzurundayım. Nasıl günah Bu ayetler bitmez manalar, tükenmez manalar. Efendiler. Allahu Teala ve teccallüs hazretleri bakın ne buyuruyor. Es'aüdü billah. "Ve kul ibadî, ve kul مما شرا علانية شرا علانية من يقيم الصلاة ويوفق مما رزقناه سر على نية سر على نية جم من Çok o da ince mana var ki. Ey benim Habibim diyor. İnanmayanlara lafım yok diyor. İnanmayanlara söyleme. Benim inanan kullarıma söyle. Allah'ım özellikle bize söyletiyor. Ne yapsınlar? Beş vakit namazlarını hakkıyla kılsınlar. Bizim kendilerine verdiklerimizden bizim yolumuza versinler. Hepsini istemiyorum. Bir kısmını istiyorum, o da kendi paraları onların olsun, benim verdiklerimden istiyorum. Gizli versinler sadakaları, açık versinler zekatları. Neden evvel? Öyle bir gün gelecek ki ne alışveriş var ki kazanasın da kendini cehennemden kurtarasın, ne de dostluk, akrabalık, kısımlık kalacak ki bir yakının seni kurtarsın. Ancak verdiğin kurtarıyor. Bak mahşerde elli bin sene güneş tavan boyu yaklaşmış. Kafa kaynatıyor. Kim Allah yoluna verdiyse o gölge oluyor altında kaynamıyor. Kim vermedi? Yandı gitti. Bu gece ölebiliriz arkadaşlar. Eve biliriz arkadaşlar. He? Kime kalır? Kime kalır? Bize yarar mı? Şimdi verip yolda ölsek bir hatta kimse sağlayın ya. فانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أصرتني إلى أجل قريب رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق أكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها <Gülüyor> Kullarım sizin birinize ölüm gelmeden verin, verin, verin. Azze-i Aleyhisselam dalınca diyeceksiniz ki Ya Rabbi bana az bir müsaade ver. paralar kasada kaldı, vereyim. Salihlerden olayım ama eceli geleni bir nefes ileri götürmezler. Ben sizin yaptıklarınızdan haberdarım Allah ım. Ey kurban olduğum Allah. Im. Kalbimizdekini de biliyor. Ne yaptıksa görüyor. Rabbim niyetlerimizi de sırf rızası için halisan üveciyi vermek eylesin inşallah. Verdiklerimizi de karşımıza ahirette çıkarıp güneşin gözüne gölge eylesin inşallah. Adımlarınıza haç, ömre sevapları ihsan eylesin. Bu soğukta geldiniz yağmur çamur demez oturdu dinlediniz. Rabbim yarın cehennemin soğundan muhafaza eylesin inşallah. Sıcağından da muhafaza eylesin inşallah. Böylece dünya cennetine koyduğu gibi ahiret cennetine de beraberce cema eylesin inşallah. Amin amin amin. amin. Lillahi <gülüyor> fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.